Kafirlere Benzemek Yılbaşı Murat Güç Yeryüzünün en şerli geçen günlerinden bir güne daha yaklaşıyoruz. Belki de Allah Sübhanehu ve Teala'nın en çok gazaplandığı, insanları topyekün helak etmek istediği günlerden bir gündür. O da yılbaşı diye bilinen Avrupalılardan ithal edilen ve Hristiyanlığın doğuşunun kutlandığı Noel Gecesi. Bu gecede neredeyse yeryüzünün her yerinde insanlar sabaha kadar Allah'a isyan etmek ve hudutlarını çiğnemek için ellerinden gelen her türlü masiyet ve rezillikleri yapmaya çalışacaklar. Neden Allah Sübhanehu ve Teala o gecede gazaplanmasın ki? Bütün fitne ve kötülüklerin başı olan fuhşiyat, en rezil ve en çirkin şekliyle o gece insanlar tarafından gerçekleşecek ve yine içki, kumar ve daha birçok masiyet haram işlenecektir. O gecede insanlar Allah'ı kızdırdıklarında biz müslümanların uyuması düşünülemez. Bilakis uyanık olup fitnenin öncüleri için ve dua insanların hidayeti için ve en önemlisi ise bu mücrimlerin işlediklerinden dolayı bizleri de bunlarla beraber helak etmemesi için Allah'a çokça dua etmemiz gerekir o gecede. Kafirlerin küfürleri sebebiyle bunca cürüm ve rezaletleri yapmalarını normal karşılayabiliriz. Ama Allah Sübhanehu ve Teala'nın kendileri için koyduğu, insanın fıtratına en uygun hayat nizamı İslam olmasına rağmen, bunu bir eziklik olarak algılayan ve kendilerine Müslüman diyen milyonlarca insanın, o gecede bu yapılanlara iştirak etmelerine ne denilmeli? Bu da bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi, İslam ümmetinin ileride iman konusunda yaşayacağı problemlerin gerçekleştiğini göstermektedir. Nitekim Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. ''Sizler, sizden öncekilerin yollarını karış karış ve adım adım izleyeceksiniz.'' Hatta onlar bir kelerin deliğine girseler, siz de onlarla beraber gireceksiniz. Bunun üzerine sahabe, ''Ey Allah'ın Resulü, Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun?'' diye sordu. Resulullah da, ''Başka kim olabilir ki?'' dedi. Bu hadisin başka bir rivayetinde, Resulullah bu benzeşmenin her meselede olacağını haber veriyor. Onlar, yolda anneleriyle zina yapsalar, siz de yolda annelerinizle zina yapacaksınız. Heyhat! Ne yazık ki tüm bunlar yaşanmakta. Her şeyde ama her şeyde onlara benzemek. Oysa iman ve küfür hem şer'i hem de tabiat gereği birbirine taban tabana zıt iki kutup gibidir. Yani imanın olduğu yerde küfür, küfrün olduğu yerde iman olmaz.'' Ki Allah Sübhanehu ve Teala zaten Yüce Kitabı'nın birçok yerinde bu iki taifenin mensuplarının arasındaki düşmanlığı sürekli belirtmektedir. Peki nasıl oldu da bu alçaklık kompleksine sahip olan ve aynı zamanda kendilerine Müslüman diyen insanlar bu hale geldiler? İnşallah burada bu meseleyi izah etmeye çalışacağım. Ama öncesinde iki zümre arasında düşmanlığın nasıl oluştuğunu ve Müslümanların bu düşmanlıkta irtikatları ve menheçlerinin nasıl olması gerektiğini beyan edersek, mevzumuz daha iyi anlaşılacaktır. Bismillah. Düşmanlığın Kısa Tarihçesi İnsanlar yeryüzüne gönderilmeden önce Yüce Allah, Kitab-ı birçok yerinde Adem Aleyhisselam ve şeytanla arasında geçen diyaloğu anlatıyor. Bu konuyu anlatan ayetlere bakıldığında ilk olarak Allah, Adem'i yarattığını ve ona ilmi öğrettiğini beyan ediyor. Bakara suresindeki ayetlerde Allah Sübhanehu ve Teâlâ bu konuyu şöyle belirtir. ''Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.'' dedi. Onlar, ''Bizler hamdınla seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insana mı halife kılıyorsun?'' dediler. Allah da onlara, ''Sizin bilemeyeceğinizi her halde ben bilirim.'' dedi. Allah, Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce melekleri arz edip, ''Eğer siz sözünüzde sadıksanız, şunların isimlerini bana bildirin.'' dedi. Daha sonra Allah Sübhanehu ve Teala başka ayetlerde meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emrediyor. Meleklerin hepsi Allah'ın emrine itaat edip secde ederken, Sadece iblis Allah'ın secde emrine kendince bozuk bir kıyasla karşı çıkıyor ve Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah Sübhanehu ve Teala bunu şeytana sorduğunda ise "Seni yarattığım halde seni secde etmekten alıkoyan nedir?" dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan." Kıssanın devamı için Bakara Suresi'ndeki ayetlere bakıldığında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 ''Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır.'' dedik. Bakara Suresi 35-36. ila Ayetler Sonuç olarak Adem aleyhisselam şeytanın kandırmasıyla Allah Sübhanehu ve Teala'nın yasakladığını yapıyor ve yaptığı bu hatadan dolayı da Allah'a tevbe ediyor. Nitekim ayette Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı, tevbe etti. O da tevbesini kabul etti. Çünkü o, tevbeleri kabul edendir, çok esirgiyendir. Şeytan ise, tam tersine daha çok azıp kıyamet saatine kadar insanları saptırmak, onları da kendisi gibi ahirette hüsran ve ateş ehli kılmak için Allah'tan mühlet istiyor. Rabbimiz ayetlerde bu durumu şöyle belirtir. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm.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 12-18. Ayetler Kur'an'ın başka bir ayetinde bu olay şöyle anlatır. Allah, ey iblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi. Allah şöyle buyurdu. Öyleyse oradan çık, artık kovuldun. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır.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 32-40. Ayetler Böylelikle insanlar yeryüzüne indirilmiş oldu. Lakin Allah Sübhanehu ve Teala bunu bir son olması için değil, ahiret hayatının bir başlangıcı olması için de dünya hayatını, insanların imtihan olmaları için bir mesken kılıyor. Allah ayette şöyle der. O, hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere, ölümü ve hayatı yaratandır. O, azizdir, Kafurdur. Mülk Suresi 2. Ayet İnsanlar Allah katında mümin, kafir diye iki zümredir. Allah Sübhanehu ve Teala kevni iradesiyle insanları kafir ve mümin olarak iki zümreye ayırır. Nitekim ayette sizi yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir. Gaun Suresi ikinci ayet. Ve bu iki zümre arasında iman küfürden dolayı ebedi buz, düşmanlık ve savaş vardır. Nitekim Allah Allahsübhanehu ve Teala Adem Aleyhisselamı ve eşini yeryüzüne indirdiği zaman kiminiz kiminize düşman olarak inin diyerek bizlere çok önemli bir noktayı belirtmekte ve henüz dünya hayatının başında bile iki zümrü arasında ebedi bir düşmanlığın olduğundan bahsetmektedir. Yani bir tarafta Allah'a teslim olan Allah'ın dostları, diğer tarafta Allah'tan gelen apaçık beyinelere karşı gelen heva ve hevese tabi olan şeytanın dostları. Kur'an-ı Kerim'de velâ ve berâ'nın işleniş metodu. İki zümre arasındaki düşmanlık ihtikat kitaplarında velâ dostluk ve berâ düşmanlık başlığı altında işlenir. Düşmanlık başlığı altında işlenir. Ehli sünnetin yanında velâ ve berâ tüm tevhîd'in semeresi olduğu için itikadın ve dinin en önemli asılları arasında sayılmıştır. Velâ ve berâ'nın Kur'an-ı Kerim'de işleniş metodunu maddelere ayıracak olursak, ehli sünnetin neden bu meseleye bu kadar önem atfettiğini görebiliriz. Çünkü Allah Sübhanehu ve Teala kendi kitabında bu meseleyi öne çıkarmış, meseleyi imanın olmazsa olmazlarından zikretmiş her fırsatta müminlere bunun hikmetini, neden düşmanlık etmesi gerektiğini ayrıca beyan etmiş ve Müslümanlara bunun pratik örneğini rasullerle göstermiştir. Şimdi maddeleri zikredecek olursak. 1. Madde Müminler müminlerin, kafirlerse kafirlerin dostudur. Allah, Kur'an-ı Kerim'de ısrarla bu iki zümrenin birbirine düşman, her iki zümrenin de kendi içinde birbirlerinin dostları olduğunu beyan etmiştir. Yani mümin, müminin dostudur, kafir de kafirin. Bu konudaki ayetleri kısaca zikredecek olursak, Allah Sübhanehu ve Teala, Tevbe suresinde geçen ayetlerde diyor ki, ''Mümin erkeklerle mümin kadınların bazısı, bazısının dostular.'' Allah subhanehu ve teâlâ, iman ehlinin durumunu belirttiği gibi, aynı surede kafir ehli olanların durumunu da belirtiyor. Münafık erkeklerle, münafık kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Tevbe suresi 67. ayet Yine başka bir ayete şöyle geçer. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Çünkü onlar ancak ve ancak birbirlerinin dostudurlar. Maide suresi 51. ayet Allah'ın bunu ısrarla beyan etmesinin sebebi, Müslümanların şunu anlaması içindir. Mü'minden kafire, kafirden mü'mine dost olmaz. Allah sübhanehu ve Teala onları birbirine dost kılmış, mü'minleri ise birbirlerinin dostu kılmıştır. İkinci Madde İslam müminlerin kafirleri dost edinmelerini yasaklamıştır. Allah Subhanehu ve Teala bunu şer'i bir hükme bağlayarak müminlerin kafirleri dost edinmelerini kesin bir dille yasaklamıştır. Nitekim ayeti kereime de Allah Subhanehu ve Teala şöyle der: Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim de bunu yaparsa bundan sonra Allah ile onun arasında hiçbir bağ yoktur âl İmran suresi 25. ayette yine Allah Sübhanehu ve Teala diyor ki, Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Kur'an'ın başka bir yerinde Allah Sübhanehu ve Teala diyor ki, Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinme. Bu müminlere yönelik diyor ki, Sizin için Allah'ın dışında ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim, müminle müminin, Kafirle de kafirin dost olduğunu beyan ettikten sonra bununla yetinmemiş, bununla beraber müminlerin kafirleri dost edilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Burada şöyle bir durum vardır. Bu yasaklamanın cinsi nedir? Çünkü şeriat bir şeyi nehyettiğinde bu nehi üç manaya gelebilir. Bu nehi, 1- Küfre sebep olduğundan dolayı olabilir. 2- Allah'ın yasakladığı şey haram olabilir. 3- İrşad olabilir. Ayrıca bir nehyin bunlardan hangisine delalet ettiği akılla bilinemez yine şeriata dönülüp yan karinelere bakılması lazımdır. Bu açıklamanın sebebi şudur. Allah müminleri, kafirleri dost edilmesini yasakladığı zaman insanın aklına şunlar gelebilir. Tamam Allah bunu yasaklamıştır ama bu dinin olmazsa olmazlarından değildir. Bir insanın onları dost tutmaması iyidir ama dost tutarsa bir şey olmaz veya bu bir nehidir, haram da olabilir, mekruh da. Onun için kafirleri dost edinmemek iyidir ama bunu yapan insanlar da olabilir. İşte burada insanın kafasında oluşan bir zanlı kaldırmak için Kur'an-ı Kerim bu yasaklamanın hükmünü üçüncü merhalede beyan ediyor. Üçüncü madde, kafirlerin dost edinilmesi küfürdür. Yani Allah Sübhanehu ve Teala kafirleri dost edinmenin imanı götüreceğini ve insanı kafir zümresinden yapacağını açık bir şekilde müminlere Kur'an'ın birçok yerinde beyan etmiştir. Bunun en bariz delili Maide suresindeki şu ayettir. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Çünkü onlar ancak ve ancak birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Bu ayeti kerime kafirleri dost tutmanın küfür olduğunun en açık delilidir. Nitekim İbn Abbas radiyallahu an bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra amanha dikkat edin sizden biri farkında olmadan Yahudi ve Hristiyan olmasın diyor. Bu sözün manası şudur. Sizler Yahudi ve Hristiyanlığı tercih etmezsiniz. Kendinizi Müslüman diye isimlendirirsiniz. Ama Allah katında bir Yahudi veya Hristiyan olabilirsiniz. Peki nasıl onları dost tutarak, yani onlara, onların dininde yardım ederek, onların dininden razı olarak. Ayrıca bu ayetin tefsirinde i̇bn cerir et Taberi Rahimahullah şöyle der, Allah onları dost tutanın, hizip olarak onlardan olduğunu bildiriyor. Çünkü bir insan, bir insanı dost ediniyorsa, demek ki onun üzerinde olduğu şeyden razı olmuş demektir. Yine İmam Kurtubi Rahimahullah tefsirinde, Allah onların hükmünü onlardan olmak olarak beyan etti derken İbni Hazm Rahimehullah bu ayetin zahiri manası üzerine alınması gerektiğine dair icma olduğunu nakleder. Bu konudaki başka ayetlere bakacak olursak yine Allah Sübhanehu ve Teala kafirleri dost edinmenin nifak olduğunu beyan ediyor. Münafıkları elim verici bir azapla müjdele. Onlar ki kafirleri müminlerin dışında dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Muhakkak ki izzetin hepsi Allah'ın yanındadır. Nisa Suresi 138-139. Ayetler Yine başka bir ayette Allah Sübhanehu ve Teala kafirleri dost tutmalarına rağmen bu dost tutmalarının kendilerini İslam dairesinden çıkarmayacağını düşünen insanlara çok bariz bir şekilde diyor ki Şayet onlar Allah'a Resulüne ve Resulüne indirilene iman etmiş olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Maide Suresi 81. Ayet Bu da Kur'an-ı Kerim'in konuyu işleyişindeki üçüncü merhaledir. Yani bu nehi, imanın esaslarına tahallük etmekte ve onları dost tutan insanları İslam dairesinden çıkmaktadır. Kafirlere teşebbühün yasaklanması Kafirlere düşman edilmenin birçok gerekleri vardır. Bunlardan en önemlisi de hem dini hem de dünya işlerinde onlara benzememektedir. Onlara benzememektir. Çünkü İslam gerek dini alanda gerek dünyevi alanda kafirlere benzemeyi yasaklamıştır. Dini olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şöyle der. Ben kıyametten önce kılıçla gönderildim sadece Allah'a ibadet edilsin ve ona şirk koşulmasın. Benim rızkım, mızramım gölgesi altında kalındı. Zillet ve alçaklık benim emrime muhalefet edenlerin üzerine kalındı. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bu hadis bize umumen kafirlere benzemenin şeriat tarafından yasaklandığını gösterir. Ayrıca birçok yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini alanda kafirlere benzemeyi yasaklamış ve onlara muhalefeti emretmiştir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ''Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberleri ölünce kabirlerini mescit edindiler. Sizleri bundan yasaklıyorum.'' Başka bir hadiste, Yahudilerin namazda ellerini kalçalarının üzerine bağlamaları nedeniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Yahudiler ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Siz ayakkabılarla namaz kılın. Dünyevi olarak Abdullah bin Amr bin As radiyallahu an diyor ki, Ben üzerimde muasfer, kırmızı ve sarı arası bir renk bir elbiseyle Resulullah'la karşılaştım. Resulullah elbiseyi görünce bana dedi ki, bu kafirlerin elbiseleridir. Sen bunu giyme. Bu hadiste Resulullah kafirlere has olan bir elbisenin kullanılmasını yasaklıyor. Dikkat edilirse bu elbise kafirlerin dinini temsil etmemektedir. O zaman Müslümanlar kafirlere has olan yani kendileriyle Yahudi, Hristiyan ve diğer milletlerden temayüz ettiği, kendini göstermek, sivrilmek, ister dini, ister dünyevi olsun her şeylerinde onlara benzememekle emrolunmuşlardır. Kafirlere teşebbühte iki meselenin bilinmesi gerekir. Birinci mesele, kafirlere benzemenin hükmü. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Hadisin zahirinden kafirlere benzemenin küfür olduğu anlaşılmaktadır. Ama yukarıdaki Amr radıyallahu anh'ın hadisi bize her benzemenin küfür olmadığını gösterir. O zaman kafirlere teşebbühün hükmünde tafsilata gitmek zorundayız. 1. Küfür olan benzeşme Kafirlerin küfür olan itikatlarını temsil eden söz ve davranışlarda onlara benzemektir. Bu şeylerde kafirlere benzeyen insanlar küfre girerler. Mesela boynuna haç veya beline zünler takmak insanı küfre sokar. Çünkü bunlar kafirlerin küfür itikatlarını temsil etmektedir. Aynı şekilde konumuzla alakalı olarak kafirlerin küfür bayramlarını kutlamak veya onlara iştirak etmek de insanı küfre sokar. Mesela Mecusilerin Nevruz, Hristiyanların yılbaşı gecelerini ihya etmek bu baptandır. Nevruz, Mecusilerin ateşi kutsadıkları bir gün, yılbaşı ise Hristiyanların, Hristiyanlığın doğuşunu kutladığı bir gündür. Her ikisi de küfür olduğu için onlara iştirak da küfür ve şirk olur. 2. Haram olan benzeşme Kafirlerin küfür itikatlarının simgesi olmayan ama onların kendisiyle temayüz ettikleri konularda kafirlere benzemektir. Mesela muasfer elbise giymek veya günümüzde kafirlerin itikadını temsil etmeyen ama kendilerine has olan söz ve davranış, giyim ve kuşamda onlara benzemek haram olan benzemeye dahildir. 3. Mekruh olan benzeşme. Bu da genel olarak kafirlere benzemektir. İkinci mesele, şeriatın kafirlere benzemeyi yasaklamadaki hikmeti. Şeyhül İslam İbn Teymiye Rahimehullah bu konuda şöyle der. İnsanın zahirde bir kavme benzemesi, insanda batini olarak o kavme karşı bir meyil ve o kavme karşı bir muvaffakat oluşturur. Yine İbn Kayyım Rahimehullah da, şeriatın bu benzemeyi yasaklamasındaki asıl hikmet, batınî muhabbeti ve batınî meyli yasaklamasıdır demektedir. Sonuç olarak böyle iğrenç ve her haliyle Allah'a isyan olan bir günde insanların neden cüretkar davrandıkları çok açık şekilde anlaşılmış oluyor. Selam ve duayla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 12. sayısında yayınlanmıştır.